Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiyo Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, i̇yi bir hafta sonu diliyoruz her şeyden önce. Evet, güzel bir sabah. Ee, elimizde yine güzel kitaplar var. Ee, ben Alman Çocuk Edebiyatı'nın en tanınmış isimlerinden biriyle başlayacağım bugün. Erich Kästner'den söz edeceğim. Ee, bir kitap... Yani Erich Kessner hakkında genel olarak biraz konuşabiliriz. Çünkü e, elimde, e, yani onun bütün kitaplarından söz edebiliriz ama elimde özel olarak tuttuğum kitap e, Kessner'in biyografik kitabı. Çocukluğunu anlattığı biyografik kitabı. Ben Küçük Bir Çocukken adını taşıyor. E, Can Çocuk'tan çıktı. E, Erich Kessner'in diğer kitapları, yani pek çok kitabı dilimize çevirdi. Hepsi Can Çocuk etiketiyle e, raflarda duruyor. Ee, açıkçası şimdi Bu yani, kitapla ilgili özel bir durumumuz var Ben er önce şunu söyleyeyim <gülüyor> Banu e, Erich Kessner e, Nasıl diyelim e, il iletişim kurabilmek için Ona ısınabilmek için baya bir çaba harcadı Evet yani ben Erich Kessner'i Aslında çok e, tanımıyordum Bir iki kitabını okumuştum Ve çok fazla da hoşlanmıyordum Neden hoşlanmadığımı da bilmiyordum Belki biraz demode geliyordu e, Yani çok eski moda geliyordu. Ee, bazı ifadeleri garip geliyordu. Yani bana hitap etmiyormuş gibi geliyordu. Ee, hatta Bir Dolap Kitap'ta sen daha önce Palavracı Baron evet. hakkında yazmıştın. Ee, Eri Esner'in e, bir halk hikayesinden uyarladığı bir romandı bu. Yani Palavracı Baron yani benim var... çocukluğumun en önemli e, hikayelerinden bir tanesiydi. Evet. E, yani ben o zaman... Mesela ım, bu şeyle ilgili yazdığımızda da bir dolapkitap.com'da şey yalan söylemek yalan nedir hani ne gerçekten yalan falan gidip onları onu da hep örnek veriyor zaten Hazen diye bir sendrom da var. filan ki o da e, Baron'un kahramanı olan kişi. Evet. E, o kitap çok önemliydi benim için ve sen e, seninle o zaman da bu konuda anlaşamıyorduk. Evet. E, daha sonra başka bir kitabını daha okudum. Çocukken. Emil ve dedektiflerin İngilizcesini, yani İngilizce öğrenmeye başladığım zamanlarda İngilizcesini okumuştum. Ondan beni hani hoşlanmıştım falan ama başka bir çaba vardı orada zaten. Neyse yani Eric Esner'le bir türlü yolumuz kesişmemişti. Sonra bir gün e, Eric Esner'in biyografik kitabı elime geçti. E, bunun daha farklı olabileceği düşündüm. Çünkü ben biyografileri de çok severim. Otobiyografisi daha doğrusu. Evet. E, biyografik kitaplarını çok severim. Hani bir yazar olarak nasıl biri acaba? ben yani çocukluğundan bahsedeceğim çocukluk anıları güzeldir, keyifli şeyler çıkar diye aldım elime ve alış o alış ondan sonra kitabı elimden bırakamadım hatta sen de çok şaşırdın evet, değil mi ben öyle şaşırdım <gülüyor> bu işe <gülüyor> ve o günden beridir ben Emile series'i seviyorum <gülüyor> <gülüyor> e, hatta Emil ve dedektiflerin ikinci kitabı da e, çıktı yakın zamanda küçük afiyetler Emil ve akrobatlar adıyla Hemen aldım onu okumaya başladım. O, bu sefer orada a, araya da yazar sürekli anlatıcı olarak girdiği için e, çocukluğunu da biliyorum. Yani tanıdığım birisi, tanıdığım böyle sevimli bir masalcı amca gelmiş bana hikaye anlatıyormuş gibi bir hisle okumaya başladım. Henüz bitirmedim Emil ve akrobatları ama çok keyifli gidiyor. E, şimdi ben küçük bir çocukken birazcık söz edeyim. E, Erik Esner işte Doğdu doğumundan öncesinden başlayarak işte hayat hikayesini anlatmaya başlıyor bu kitapta. Önce e, bir ön sözü var. E, ön sözsüz kitap olmaz adını taşıyor. Ön sözün <gülüyor> adı. Ve sevgili çocuklar ve çocuk olmayanlar diye başlıyor. E, arkadaşları sürekli kendisiyle dalga geçiyorlar Kitapların hep ön sözler olduğu hatta çok uzun ve birkaç tane ön söz olduğu için ama diyor ki ön sözsüz kitap olmaz. Çünkü e, evlerimizin ön bahçeleri kadar güzeldir ön sözler <gülüyor> diye. E, yani evin için evin önünde küçük de olsa bir bahçenin bulunması o eve başka bir hava katar diyor. Çok Belki abi. de e, ben ön bahçesi olmayan apartmanlarda büyüdüğüm için bu kadar önemsiyorum bunu diyor. Ve işte böyle bahçelerle ön sözlerle böyle gidiş gelişleri çok tatlı bir e, metin var. Ondan sonra işte kitapta neler anlattığından kısaca bahsediyor. Çocuklara çocukluğumdan bazı kesitler anlatıyorum diyor ama bütün çocukluğumu anlatmıyorum diyor. O zaman o hiç hoşlanmadığım tuğla gibi kitaplardan biri ol, birine dönüşürdü bu diyor. Ufak tefek işte kendi hayatından seçtiği önemli anları. işte 50 yıl çocuk, bu kitabı yazına sanırım 58, 57, 58 yaşlarında. İşte bundan 50 yıl öncesinde yaşanılanları anlatacağım diyor. O zaman işte bugünkünden her şey çok farklıydı diyor. Kitabın tarihi ne bu arada? O zaman o önemli bir bilgiye dönüşüyor. Bu kitap işte 57-58 yılında bakayım hemen. Yazılmış. Konya'dan. Yayınlanma tarihi 1957'de Zürih'te hmm. basılmış. de 1899'da doğmuş yani şey, birinci Dünya Savaşı yılları da var işte hikaye anıları Aslında içinde. yani en önemli şey şeyden... işte Kralı var Kraldan bahsetiş işte, hani Kralın Hı -hı. ailesiyle çıkıp gezdiği e, anlardan bahsediyor yani bir sürü şey var e, Ondan sonra, Dresden doğumlu, Dresden'in artık bugün olmadığını çünkü bir gün içinde birilerinin kararıyla yerle bir edildiğini, hmm. İkinci Dünya Savaşı'nda yok edildiğini anlatıyor. Ee, yani bir sürü şeye de, tarihsel olaya da, ya e, da tarihsel karaktere de değiniyor. O açıdan önemli. Ee, yani, Tabii kendi şahitliğini anlatıyor. Evet. Bu bayağı önemli. Evet, şey. yani şey e, bugünün çocukları için başka bir e, zamanda, bambaşka bir ortamda, bambaşka bir yaşam hmm. e, farklı koşullar içinde sürdürülen bir yaşamdan söz ediyor. İşte elektrikli tramvay hayatımıza girdiğinde diyor elektrikliyi de tırnak içine almış ya işte. <gülüyor> e, Yani işte atlı tramvaylar vardır. Yani düşün ki e, bizim için bile o eski tip tramvaylar ne kadar uzak. Evet. E, nostaljik tramvay diye Beyoğlu'nda gidip geliyor. Bir, bir de, de atlı tramvay var. diye evet. bir şeyden bahsediyor ki. Yani gerçekten başka bir hayat ama sonuçta çocuklar yine çocuk burada da zaten öyle bir şey var yani bazı sözcüklerin yazılışı benim çocukluğumdaki ile şimdiki arasında fark var diyor sözcükler değişebiliyor ama çocuklar için olan anlamları bazı şeylerin asla değişmiyor ekmek her zaman ekmektir gibi bir ifadesi vardı işte çocukların anne babalarıyla siz diyerek konuşması gerektiğini i̇şte gaz lambası altında aritmetik öderi yaptım falan yani gerçekten baya tarihsel bir şey var aslında elimde tuttuğum şey tarihi bir kitap ve işte az önce de dediğim gibi kendi doğumundan öncesinden başlıyor anlatma işte annesinin ailesini anlatıyor babasının ailesini anlatıyor işte amcaları Aile Peki ama yani, şunu merak ediyorum artık hani bana bu cevabı vermen gerektiğini de düşünüyorum. Ne oldu da bu kitabı okuyunca Erik Kessler'e hani samimiyet hissettin? Ne bileyim yani sevdin ve sevdiğin bir yazar'a dönüştün. Ne vardı ki? Bu Çünkü işte çocukluğundan yani onun için çok önemli ol, çok özel olan şeyleri anlattığı için yani kısa işte her sayfa yani yaklaşık işte 300 sayfa yakın bir kitap içinde bir insanın çocukluğunu anlıyorsun, tanıyorsun. Yani onu tanıdığın birisine dönüştü. Bir yandan hani çocukluğunu anlatıyor ama yazdığı zamanki haliyle hani yetişkin bir insan olarak anlattığı için sanki karşıma geçip de bana anlatmış. Yani karşılıklı sohbet etmişiz gibi o hissi yarattı bende. O yüzden benzer bir kişi, yani Ben yaşamıştım. Olarak, aynen yani Roltağlı'nın otobiyografisinde evet. de aynı şey olmuştu. Yani Roald Dahl'ı ayrı, ayrı tutuyoruz tabii mi? ki evet. onu hani çok sevdiğim için e, okudum ama bu kitabı okurken de Eric Kessner'le karşılıklı oturup sohbet ettim. Peki ee, o zaman kitapları daha mı tanıdık geldi sonra? Çünkü işte bu kitaptan sonra dediğim gibi Emil ve Akrobatları okumaya başladım. E, orada da mesela yine bir upuz ön söz var hatta iki tane ön söz var. Ee, ön sözlerin başlık Acemiler için ön söz var bir tane hı hı. bir de uzmanlar için ön söz var <gülüyor> ee, çünkü bu kitap Emil ve dedektiflerin devamı ikinci kitap o yüzden Acemiler için ön diyor ki yani bu bir devam kitabıdır ama e, aslında e, ilk kitabı okumanıza gerek yok Şimdi, a, uzmanlar bu bölümü atlayın siz diyor ben Acemiler anlatacağım <gülüyor> deyip orada ilk kitabı anlatıyor böyle ufak um, ufak şeylerle evet her şeyi anlatmıyor tabii. Sonra ikinci kitapta da ikinci önsözde de uzmanlar için önsözde de öbür ilk yazdığı kitabın hikayesi üzerine yaşadığı bir olayı anlatıyor. Yani onlar için de zaten artık onlar Emile ve arkadaşların tanıdıkları için hani tanı, e, tanıdıklardan bahsediyormuş gibi böyle havadis veriyor onlara biraz. Sonra kitaba geçiyor ve o arada e, anlatım an, e, yazarın işte anlatım dili mi diye nasıl diyeyim ifade e, şekli bana ben bir küçük ben küçük bir çocukkeni anlatan amca ha. gelmiş işte tekrar e, yani, bana, tanıdığım bir birisi bana bir öykü anlatıyormuş gibi e, bir his yaşattı demek o ki yüzden, otobiyografiler ve biyografiler evet, hayli önemli kesinlikle yani e, bir kere daha anladım yani çünkü çok severim çünkü o kişiyi yakından tanıyor. Arkadaşın oluyor. Bir, evet. hani tanıdık birisine dönüşüyor senin. Aşinalık kuruyorsun. O yüzden e, etkisi de büyük oluyor. Peki, Eric Kessner'in hayatı her zaman e, böyle e, güzellikler içmi geçmiş falan değil. Aslında başı çok da derde girmiş bir adam diye biliyorum. Evet. biraz inceledim bunu. Evet. E, yani İkinci Dünya Savaşı sırasında e, birkaç kere e, Nasyonel Sosyalistler tarafından tutuklanmış bildiğim kadarıyla. Ee, kitapları toplatılmış. Hatta e, o, o yıllarda kitap, kitap olayı. yakma e, olayı sırasında Kesmer'in kitapları da yakılmış. İşte yayın yasağı getirilmiş. Zaten Almanya dışında çıkmış sanırım e, savaştan sonra ya da savaş sırasında. Ee, hatta burada e, biyografi, otobiyografisinde e, Dresden'den bahsetti. İşte annesiyle babasının tanışma hikayesinden sonra kendi doğumuna geliyor ve doğduğu kenti anlatıyor. Burada e, kitabı resimleyen e, Manfred Limbrough sanırım. Onun çizdiği işte Dresden'in belli başlı anıtları var. Kadınlar Kilisesi, Kosel Sarayı, Saray Kilisesi, hmm. e, heykeller işte saraylar falan. E, eğer benim neyin kötü ve çirkin olduğunu bilmekle kalmayıp neyin güzel olduğunu da bildiğim doğruysa bu yeteneğimi Dresden'de büyümüş olmaya borçluyum. Ee, neyin güzel olduğunu önce kitaplardan öğrenmek zorunda kalmadım. Okulda veya üniversitede öğrenmedim. Güzelliği ormancı bir ailenin çocuklarının orman havasını soludukları gibi soludu e, diyor. Çünkü işte Dresden'de büyüdüm hmm. diyor. Oradaki e, anıtları, yapıları saymış. Evet. Ama diyor ki e, bu resim yani bu, e, buradaki e, şimdi siz diyor Dresden harika bir kentti diyor. E, bana inanın diyor fakat haklı olup olmadığını görmek için trene binip Dresden'e gidemezsiniz. Babanız ne kadar zengin olursa olsun hiçbiriniz yapamazsınız bunu. Çünkü Dresden kenti artık yok. Birkaç kalıntının dışında yok olup gitti. İkinci Dünya Savaşı Dresden'i tek bir gecede sadece bir el hareketiyle haritadan silip süpürdü. Kentin eşsiz güzellikleri yüzyıllar boyunca oluşmuştu ama her şeyi yerle bir etmeye sadece birkaç saat yetti diyor. Yani ee, çok basitçe evet. söylenmiş, hani çok sıradan bir şeymiş gibi söylenmiş ama korkunç evet. ve onun yükünü hissettiren. Yani bu bir kitapta ifade. çocukluk anıları var, çocukluk anıları Brezende geçiyor ve e, çocukluk anılarının geçtiği hiçbir yer şu an yok yani sadece bu kitapta ya da başka evet, insanlar. Yani İstanbul'un yakın geleceği gibi bir şey yani. İşte yani böyle bu, bu kısmı okuyunca çok etkilenmiştim ben. Onun dışında işte aileyle ilgili anne babasıyla akrabalı bir tane amcası var mesela. Hmm. Yani aile büyükleri gerçekten böyle ilginç tipler. O amca karakteri, dayı pardon dayı karakteri baya önemli bir tip. İşte kardeşinin olmaması, kardeş kardeş. ...tahibi olmanın ne demek olduğunu da anlat. İşte insan kardeşlerini tercih edemez. Onlar eve teslim gelirler. Ödemeli <gülüyor> olarak eve teslim gelirler ve iade etmeniz olanaksızdır diyor. Ee, ve şey kader kardeşlerinizi deneyerek edinmenize izin vermez. Neyse ki bazen kardeşlerimiz aynı zamanda dostlarımız olur diyor. Yani kardeşiyle ilgili e, bir problem yaşayan... Çocuklar da hani bunu okuduğunda evet, hani evet. bunun normal bir şey olduğunu, herkesin benzer şeyler yaşadığını görebilirler. Yani sonuçta e, yarım yüzyıl, daha daha bile, daha fark, bile bir fazla, bir yüzyıl önce, evet. e, ki bir çocukluğun... E, ne, ne diyeyim, iz düşünümü diyeyim o, o çocukluktan kalma çok güzel şeyler var bu kitabın içinde. Evet. Bir yazarın aslında belki de zihin haritası evet. bir nevi e, karşımıza çıkıyor. Yani bütün otobiyografilerde biyografilerde herhalde bu çıkıyor ama ben burada daha samimi, daha yakın bir şey evet. buldum. Evet, yani benim e, ben, ben bu sayede bir yazar kazandım ben. <gülüyor> Çok mutlu oldum o yüzden. Ben küçük bir çocukken Erik Kessner, Alman e, Çocuk Edebiyatı'nın e, tanınmış isimlerinden Erik Kessner yazmış. Can Çocuk'tan, biyografik dizisinden çıktı. E, umarım okuyanlar da benzer şeyler hissederler benim gibi. Umarım. Şimdi bir e, şarkı arası verelim yine. Ee, sonra başka bir kitapla devam edeceğiz ee, Bir Dolap Kitabı ee, Şarkımız İstanbul Blues Kumpanyasından geliyor God Put Rainbow in the Sky God Put the Rainbow in the Sky Do Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Senin bir küçük düzeltme evet, var. Evet düzeltme. E, düzeltme değil de Elberek ekleme yapacağım. Evet. Az önce e, Erik Kesner'in Ben Küçük Bir Çocukken adlı kitabından söz etmiştim. Türkçe'ye çeviren e, ismi aktarmayı atlamışım. E, kitabın çevirisini Süheyla Kaya yapmış. E, çok da güzel, iyi yapmış. yapmış. <gülüyor> Ellerine sağlık. sağlık. Evet, şimdi... E, Biraz yaş grubunu küçültelim, resimli bir kitaba geçelim. Ee, andre Neves'in e, yazıp resimlediği Bulutların Arasında adlı kitaptan söz etmek istiyorum. Nesin Yayın Evi'nin Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı bu kitap, bu güzel resimli kitapta. Çevireni Ceylan Özçapkın. Ee, Bulutların Arasında, e, daha önce hatırlıyor musun... E, Kızıl Ağaç, Kayıp Şey gibi kitaplardan bahsettik. Yani Şantan'ın <gülüyor> evet. kitaplarından bahsetmiştik. E, o hissi bana dolu dolu yaşatan hmm. bir kitap. O kitaplarda hissettiğim e, şeyleri hissettiren bir kitap oldu bulutların arasında. Yani o da şu anlama geliyor. E, hayli Derin, hani böyle ilk bakışta sekip geçebileceğimiz ama sonra içine dalabileceğimiz ya da baştan dalıp bir sürü yere gidebileceğimiz kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Arasından. Yani yine e, resimli bir kitap Yaş grubu işte 3 artı Diyebiliriz diye tahmin ediyorum e, Evet kendi yaş cetvelimde de Burada arkasında var 3 artı e, Diye görünüyor ama bana sorarsanız Oradaki artı 99 199 Diye gidiyor hı hı. E, Kitabın Başında hemen bir resim var elinde uzun Bir merdiven tutan bir kız çocuğu Ve o merdivenin bir kenarında da Andrei Neves'in çok karakteristik bir kuş çizimi var Çok güzel bir kuş çizimi ee, zarif ama son derece aerodinamik hani zıpkın gibi bir şey evet. olduğu da belli ee, bir de onun yine çizimlerinden karakteristik bir şey burada hemen yine görülüyor ee, insan figürlerindeki burun hani şu bazı e, miğferlerin şövalye miğmerlerin savaşçı miğferlerin, miğferlerin burun kısmı aşağı doğru uzar Hı -hı. ya onun gibi, onun gibi yapılıyor evet. sürekli ee, ve her şeyin birden bire olduğu bir kentteyiz birdenbire kentin üzerine bulutlar kaplıyor ve bunu ilk fark eden de tabii ki e, gözünü asla gökyüzünden ayırmayan e, kız oluyor. Sürekli gökyüzüne bakıyor bu kız. Çünkü e, en güzel şey bulutlardır diye düşünüyor. En güzel şey mavi gökyüzüdür diye düşünüyor ve gözünü asla gökyüzünden ayırmayı ayırmıyor ve hayal kuruyor Gidiyor işte e, merdivenin tepesine çıkıyor. Bir tane kuş maskesi var mesela. Kuş olmayı hayal ediyor. O Sürekli. O kuş da hep yanında. Ve evet, o kuş ve onun başka kuşlar, evet, çok güzeller. Kuşlar hep yanında işte Kalabalık bir kent, sürekli koşturmacanın hakim olduğu bir kent. Herkes bir yerden bir yere gidiyor. Herkesin işte yapacağı bir şey var, ezdiği bir şey var. Bizim kız kafasında kuşuyla işte merdiveni dayamış bir binaya çıkmış. Damına gökyüzüne bakıyor ve hayal kuruyor. Herkes diyor ki o yüzden yani bu kızın herhalde aklı bir karış havada. Yani hani ne kadar boş vakti var arkadaşım bu kızın filan diye Hani <gülüyor> herkes acelesi var ya. <gülüyor> e, tabii kimsenin hayal kurmaya da vakti yok ondan başka. Derken işte bulutlar e, toplanınca Kızcağız bir o bulutlara doğru gitmeye kafaya koyuyor. Bu arada kentin uzağında oturan bir çocuk var. Bu çocuk da uzaktan kızı gözlüyor. En yüksek dağın tepesinde oturan bir çocuk. Bu oradaki Aha. bir evde. Uzaktan kızı gözlüyor biraz da sinir oluyor ona yani. Böyle hani hiç sevmiyor çünkü gökyüzünü seyretmeyi. Belki de dağın tepesinde olduğu için o hep aşağı bakıyor. Ee, yani belki de. Ee, sonunda kız işte dağa tırmanıyor. Zaten çocuk onun dağa tırmanmasına, bu cesaretine bir şaşıyor önce. Sonra geliyor merdiveninde, dayıyor, de çatısına çıkmaya başlıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Kız da diyor ki bulutları almak istiyorum. Onlar tüm dünyadaki en güzel şey diyor ve hani çok güzel bir biçimde gülümsüyor. <gülüyor> kız gülümseyince çocuğun tabii içi bir eriği veriyor. <gülüyor> ve e, bu gülümsemeden daha güzel bir şey olamayacağını düşünüyor. Ve hemen gidip çarşafları birbirine dikiyor ve kız için güzel bir rengarenk. Tam bir yama işi. Patchwork hı hı. bir balon yapıyor. Ve tabii ki kız da onunla havalanıp e, bulutların arasına e, dalı veriyor. Ve e, ondan sonra o sırada bulutlar dağılıyor. Rengarenk bir kuş sürüsü ama o yine aynı kuş çizimini düşünüyor. Evet. Dinamik kuşlar. Ve o, o kuşlar uçarken görüyoruz. Ve uçuyorlar. Sefer. Aynı zamanda çok zarif bir origami havası var bu evet. kuşlarda. E, müthiş renkli bir kuş sürüsü. Ve ondan sonra kız o kadar mutlu ki armağan olarak rengarenk bir yağmur gönderiyor. Dolayısıyla o herkesin koşturduğu hiç kimsenin hiçbir şeye fırsat bulamadığı her hayal kuranı işte aklı bir karış havada bu adam olmaz falan dediği diyen insanların yaşadığı kentte birdenbire bir karnaval, bir festival başlıyor. Ay evet çok güzel bir sahne bu. Çok güzel bir sahne ve Renkler. festival alayının başını da bizim o dağın tepesinde oturup insanlardan uzak duran kimseye yanaşmayan Kızdan da en başta hoşlanmayan çocuk çekiyor. Teskin yani olarak yürüyor. Her şey yani bir hayalle bir gülümsemeyle bütün hayat evet. değişiyor ve o saatten sonra kentte tabi ki insanlar damlarda oturup gökyüzüne <gülüyor> bakmaya başlıyorlar kafalarında birer kuşla. Evet kapitalizm bunu fikirden hoşlanmayabilir ama hayat böyle daha güzel değil mi? Evet <gülüyor> <gülüyor> ee, Andre Neves'in bu Neves'in e, bu Brezilyalı bir yazar. Hı -hı. E, o da hemen hissettiriyor kendini aslında. Metinde değil ama görsellerde. E, Metinler yani. şu sahnede evet. değil mi? Çocuğun kapının içinde. Çünkü Skin atıyor. Aynen. Böyle sahnede. çok fotoğraf vardı. Evet. Oralarda. Yani bu e, çok güzel hissettiriyor kendini. Aynı zamanda ben deformasyondan çok hoşlanıyorum. Evet. Müthiş güzel bir deformasyon. Çok tadında. Çok böyle. Tam da öyle olması gerekirmiş gibi bir deformasyon. Ee, renkleri vesaire de zaten evet, çok yani güzel. Evet yani olarak, o desenler, renkler, gerekiyor. dokular. Evet. Bir de kapağı çok hoşuma gitti benim. Çünkü evet. kapaktan biraz söz edelim. Ee, kitabın bir... Yani Kocaman bir gökyüzü yani gökyüzü olduğundan da emin bir olmadığımız boşluk. bir boşluk var. Evet. Ee, bir kenarından bir merdiven uzanmış. O kızın benim taşıdığı evet. merdiven. Kitabın yani kapağın altından başlayıp üstüne kadar devam ediyor. Evet ediyoruz. kitabın sol tarafına dayalı bir merdiven ve bu. Ve kız da tırmanmış. Merdivenin tepesinde duruyor ve kızın sadece bacaklarını görüyoruz. Yani kafasını görmüyoruz. Yani, evet görmüyoruz. görmüyoruz. Ama, Ama kızından... Kızından... Aşağıda da o kuş var. Kız, Kız yukarıda bir yerlere bakıyor. Evet, bir yerlere yani. bakıyor ve bence kuşun kızdan aşağıda olmasının bir anlamı olmalı. Yani. Evet. Hani o da, o da çok güzel bir gönderme diye. Yani genelde kitap kapaklarında böyle tam bir kompozisyon olurken evet. burada iki ucu açık kalmış ve hani nereden geliyor, nereye bakıyor, bir anda merak uyandırıyor. Aynen öyle. Kapakta çok güzel bir kapak tasarım. Yine Andre Neves'ten kitabın her görseli Andre Neves tarafından yapılmış. Ee, çok güzel, ufuk açıcı, iştah açıcı, zihin açıcı bir kitap. Çocuklara ve yetişkinlere önerdiğimiz bir kitap. Andrea Neves'in Bulutların Arasında adlı kitabı Nesin Yayınevi Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı. Ee, bugün de süremizin sonuna geldik. Ee, bir Dolap Kitap gelecek haftada tekrar canlı yayında buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap geçişin çocuk kitabı. Hazalem Mesuranlı, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.